Araştırmalara göre her bir dakikada iki çöp kamyonu plastik denizlere karışıyor. Şu an denizlerde 150 milyon tondan fazla plastik var. Ne yazık ki bu kirlilik her yıl 1 milyon deniz canlısının ölümüne yol açıyor. E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla birlikte kargo poşetleri ve ambayaj malzemeleri de yaşanan bu sorunun giderek daha fazla büyümesine neden oluyor. Bunu durdurmak amacıyla Change.org Taksim Plastiksiz Kargo adresinde bir imza kampanyası başlatan Gözde Özbey ve arkadaşları, e-ticaret firmaları ve bünyelerinde bulunan satıcılardan geri dönüşmeyen, kompost edilemeyen, doğada atık olarak kalıp yüzyıllarca yıl kirliliğe neden olabilen plastik kargo atıkları yerine doğaya zarar vermeyen seçeneklerin sunulmasına talep ediyor. Kısa ömürlü, neredeyse geri dönüştürülmesi imkansız ve ekonomik olmayan plastik kargo poşetleri doğada arazileri işgal eden çöp sahalarına ve tarım alanlarına terk ediliyor. Burada mikroplastiklere dönüşen plastikler rüzgar ve yağmurun etkisiyle deniz ve okyanusları kirletiyor ve Akdeniz'i günde 144 ton plastik atık boşaltıp en fazla kirleten ülke de Türkiye. Doğa dostu ve tekrar kullanılabilir ambalajlarla plastiksiz kargonun mümkün olduğu belirtilerek e-ticaret sitelerinin bir adım atmasını talep eden kampanya Change.org Taksim Plastiksiz Kargo adresinde. Geçen yaz yaşanan büyük orman yangınlarından en fazla etkilenen şehirlerden birisi de Muğla'ydı. Yangınlara tanıklık eden lise öğrencisi Elif Yaren Günal, Aynı felaketlerin tekrar yaşanmaması için Change.org Taksim Muğla'nın Akciğeri adresinde bir kampanya başlattı. Yangın sırasında ve sonrasında yaşananlar bize ülkemizin Akciğeri olan ormanların önemini bir kez daha hatırlattı. Bu yangınların bu yaz bir kez daha yaşanmasına izin vermeyelim diyen Elif Yaren Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer ilçe belediyelerinin yangınların önüne geçecek bir acil eylem planı yapmalarını talep ediyor. Ormanların sadece akciğerlerimiz değil aynı zamanda iklim kriziyle mücadele için kilit önem taşıyan karbon yutak alanlarını olduğunu belirten kampanyacı 2021 Kasım ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda Türkiye'nin de dahil olduğu yüzden fazla ülkenin Ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin liderler bildirgesini imzaladığına liderlerin bildirge kapsamında 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmayı ve bu durumun tersine çevirmeyi taahhüt ettiğinde altını çiziyor. Bu bağlamda kampanya Change.org Taksim Muğla'nın Akciğeri adresinde. Bingöl'ün Karlova ilçesindeki Derinçay Köyü'ne yapılmak istenen Termik Santral'e karşı Tuncay Kül tarafından başlatılan kampanya başarıyla sonuçlandı. Change.org Taksim Karlova adresinde başlatılan kampanyayı bir günde 2000'e yakın kişi imzaladı. Köylüler ve çevre halkı yeni yeni verim alınmaya başlanan organik tarıma, hayvancılığa, kaynak sularına dolayısıyla sağlığa vereceği zararlar nedeniyle termik santralin yapılmasını istemiyordu. Bingöl Merkez Dahili'nin birçok yerindeki içme suyunun da bu bölgedeki su kaynağından temin edildiğini söyleyen kampanyada güzel haber kısaca şöyle geldi. Bingöl valiliği, Linit Madeni ihalesinin termik santral kurulma şartı olmadan yapılacağını açıkladı. Böylece kampanya başarıya ulaştı. Türkiye genelinde çeşitli illerde toplam 243, Muğla'da 24, Datça'nın tamamında Kızlar Mahallesi'nde olmak üzere 17 taşınmaz özelleştirme programına alındı. Kızlar Mahallesi'nde satılığa çıkarılmak üzere özelleştirme kararı verilen parseller ana yolla deniz arasında Kızılhan 6 diye bilinen bir sahile yakın yerde toplam yüz ölçümü 24 bin metrekareye yakın bir alana sahip olan bu dört parsel arsa bir parsel ham toprak geri kalan tarla ve zeytinlik ise tarla niteliğinde bu özelleştirme kararına karşı Zehra Betül Yazıcı bir kampanya başlatmış change.org/taksim-datça-kızlanaltı adresinde Kızılanaltı bölgesi, Karya Antik kentine ait kalıntıların ve eski limana ait deniz içi tarihçilerinin bulunduğu bir alan. Datça, Kızılanaltı'da kum zambakları gibi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan endemik bitkiler ve kıyı kuşlarının yaşadığı bir alan diyor. Zehra Betül yazıcı, doğa severlerin ve sporcuların yürüyüş yaptığı işaretlenmiş Karya yolu da bu bölgede. Burasının özelleştirmesi, sivil halk ve özgürlüklerin ihlali ve büyük sermayenin bu bölgeye saldırması demek, diyor. Kampanyasında Change.org Taksim, Datça, Kızlanaltı adresinde. Pınarlar Derneği, Change.org Taksim, Giresun Esbiye adresinde bir kampanya başlattı. 14 Nisan 2022 tarihinde onaylanan Giresun Esbiye ilçesindeki Soğukpınar beldesinde bulunan madenlerin, ÇED onaylı bakanlık kararıyla genişletilme çalışmasına karşı çıkıyor. Yöre halkı yaşadıkları toprakların hiçe sayılarak yapılması planlanan maden ocaklarını istemiyorlar. Bunun için Soğuk Pınarlar Derneği kampanyayı başlatmış Change.org Taksim Giresun SP'ye adresinde. Ben Uygar Öz Change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınarlı, Ebu Tepeler ve Büşra Yer. sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi yine buluşmak üzere.